Merhaba, Kuzeybatı Rusya'da elektrik sağlayan Leningrad nükleer santralinde Cuma günü 13:50 sıralarında kaza meydana geldiği bildirildi. Görgü şahitleri santralden dumanlar çıktığını, işçilerin evlerine gönderildiğini belirtiyor. İstasyonun ikinci ünitesi ise kaza sonrası kapatıldı. Quak.com'un Ekomoscow'dan aktardığı habere göre kaza sonrası çevreye radyasyon yayıldı. Bölge halkının panik yapmaması için. Çaba sarf edildiği de gelen bilgiler arasında Leningrad nükleer santrali Saint Petersburg'a ve diğer yönden Finlandiya Körfezi'ne 80 kilometre mesafede bulunuyor. Uzmanlar kazanın şiddetine bağlı olarak doğu rüzgarlarının radyasyon bulutlarını Estonya ve Finlandiya'ya doğru taşıyabileceğinden endişe ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi tarafından ortak yapılan Dilovası Tavşancıl Yeşil Vadi Mesire ve Park alanı geçtiğimiz Haziran ayında hizmete açılmıştı. Hizmete açılma zamanında alanda incelemelerde bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Dilovası bir değer daha kazandı. Büyükşehir Belediyemiz ve Dilovası Belediyemizin ortaklaşa yaptığı bu çevre projesi için kurumlara teşekkür ediyorum. Doğal güzelliğiyle halkımıza hizmet edecek bu eser hepimize hayırlı olsun diye Projeyi öve öve anlatmıştı. Bakan Ergün tarafından bir çevre projesi olarak nitelendirilen Yeşilvadi 30 bin metrekarelik alanda yürüyüş parkurları ve piknik alanları da olan bir alandı. Bu projeyle Türkiye'de çevre kirliliğinin en yüksek değerlerine sahip olan Dilovası için tasarlanan daha yeşil daha temiz bir Dilovası fikri yaratılmaktaydı. Yaklaşık 6 ay sonra Dilovası'nın nefes alma yeri olarak nitelendirilen Yeşil Vadi, ne yazık ki artık bir mesire alanı olarak değil çöplük alanına Dönüşmüş durumda. Halkın nefes almak için oturduğu bu bölgede hayvan leş kokuları var. Aynı zamanda vadinin içinden geçen Eynarca deresinin suyu da siyah akıyor. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi tarafından gelen atıkların Çatalçeşme deresine akmasıyla suyun renginde görülen değişimle Aynı zamanda kokusundaki farklılıklar da gözler önünde. Yağmur yağdığı zaman havaya yayılan kömür ve kimyasal koku insanları evlerinden çıkamaz duruma getirirken mesire alanının da artık kullanılmaz durumda olması insanları kötü etkiliyor. Büyük bir hevesle açılışı yapılan mesire alanının bugünkü durumuna ilişkin yetkililer bir şey yapmazken... Haksa duruma tabii ki tepkili. Durumu yetkililere aktardığını söyleyen Dilovası Ekoster Başkanı İsmail Sami, vali ile yapılan çalıştayda çevre meselelerini konuştuk. Resmi makamlar ve siyasiler halkın sağlığını bozan bu çevre kirliliğinin aslında farkındalar. Biz yıllardır dernek olarak Dilovası'nın her tepesinden görülebilecek bu kirliliğe karşı duruyoruz. Adatepe'deki kimyasal tanklara Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin insan sağlığını bozan kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Biz bu çalıştayda da Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin dil na ciddi bir zarar verdiğini söyledik. Bize ilk söylenen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin standartlara uygun bir yere yapılmadığıydı. Şimdi görüyoruz ki burası insan hayatını tehlikeye atan bir boyuta geldi. Biz Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kaldırılmasını istiyoruz. Bu tesis neresinden bakılırsa bakılsın halk sağlığına aykırı durumda. Kömürcüler OSB'nin altından akan dere, kömürcülerin bütün pisliğini alarak Yeşil Vadi'ye kadar uzanıyor ve vadi içerisinde oturduğunuzda Çatal Çeşme Deresi'nin kokusunu bariz bir biçimde hissedebiliyorsunuz diye konuştu kendisi. Türkiye Çevre Vakfı'nın Aralık Haber Bülteni yayınlandı. Anıt ağaçlara saygıyla başlayan bülten anıt ağaçları şöyle tanımlamış. Yaş çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerinde boyutlara ulaşan, yöre tarihinde, kültür ve folkloründe özel yer bulunan, geçmiş ile günümüz ve günümüz ile gelecekte iletişim sağlayabilecek doğal ömre sahip ağaçlar. Tarihin canlı tanıkları olan anıt ağaçlar pek çok tarihi olaylara tanıklık etmiş ve etmekte olan eserlerdir diye tanımlanmış. Bülten'de ayrıca Atatürk'le ilgili kısa bir anekdoda da yer veriliyor. Buna göre Atatürk Orman Çiftliği kurulurken sık sık oraya gidiyor Atatürk yapılacak işleri de tarif ediyor. Çubukçayı boyunca dikilen fidanların tutup yeşerdiğini görünce kendisi pek sevinmiş. O sırada Çubukçayı ile çiftlik arasında bir yol açılıyormuş ve iki yanına da ağaçlar dikiliyormuş. Atatürk bu yoldan geçerken birden şoförüne durmasını söylemiş. Arabadan inmiş oradaki çalışanları burada bir iğde ağacı vardı ne oldu diye sormuş. İşçiler ağacın ne olduğunu bilmediklerini söylemişler. Kendisi çok üzülmüş ve keyfi kaçmış ve birden şöyle demiş, ah yazık yaşlı bir ağaçtı, baharda etrafa güzel kokular saçardı. Çiftlikle de ilgililere de İde'nin ne olduğunu sormuş ancak zavallı ağacın akıbetinden maalesef kendisine haber veren olmamış. Bülten Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte Dünya Toprak Günü nedeniyle 9 Aralık 2015 Çarşamba günü toprağın geleceği konulu panelde haber yapmış. Panelde kamunun toprağa bakışı, arazi yönetiminde ekosistem yaklaşımı gibi konular ele alınmış. Türkiye Çevre Vakfı'nın web sayfalarına çevre.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.